Merhaba herkese, 94.9 Açık Radyo'da Babil'den Sonra programında bugün de canlı yayında birlikteyiz. Ben Ercüment Gürçay, yayın masasında sevgili arkadaşım Selahattin Çolak programı sizlere ulaştırıyor. Bugün programa Kronos Kuvartet'in müzikleri ve Sarkis Çerkezya'nın sesiyle başladık. Aslında bugün bu programı sevgili Muammer Ketencoğlu ile birlikte gerçekleştirecektik. Ama cumartesi günü hepimiz çok güzel bir haber aldık. İşte açık radyo programcısı, yazar, sevgili arkadaşımız Cüneyt Cebenoyan... ...Konya'da geçirdiği bir trafik kazası sonucu ne yazık ki hayata veda etti... Şu saatlerde dostları, arkadaşları onu son yolculuğuna uğurluyorlar. de cenazet törenine katılmak için oraya gitti. Cüneyt Cemenoy'un sevenlerine sabır diliyorum. Ruhu şad olsun, sevgili eşine de acil şifalar ve yine sabır diliyorum. Sarkisusta Usta 2001 yılında Muammer Ketencoğlu ile birlikte Açık Radyo'nun Harbiye Stüdyosu'nda yaptığımız ve az önce bir bölümünü dinlediğimiz kayıtta sözlerine adım Sarkis, soyadım Çerkezoğlu bir Anadolu çocuğuyuz diye başlamıştı. Sarkis Usta tehcir günlerinde Anadolu'dan çok uzakta Suriye'de Halep'in Cabulköy'ünde bir deve ahırında 1916'da dünyaya geldi ve 3 Ağustos 2009'da uzun yıllar yaşadığı Kumkapı'da hayata veda etti. Onu 5 Ağustos'ta Kumkapı'dan Meryem Ana Kilisesi'nden omuzlar üzerinde alkışlarla son yolculuğuna uğurlamış Yedikule Ermeni Mezarlığı'nda eşi Agavni yanın yanında toprağa vermiştik. Yaşamı acılarla, sevinçlerle dolu, zorlu ama bir o kadar da anlamlı, işte mücadelelerle dolu dolu geçen, ustamıza yakışan bir uğurlamı olmuştu. Bugün ustanın hayata veda edişinin 10. yıl dönümü. Ustamı 1986 e, yılında tanıdım. İşte o yıl e, TKP'nin İstanbul'da bir zamanlar çok sayıda olan halk tüketim kooperatiflerinden biri ve en sonuncusu olan e, işte Kumkapı Halk Tüketim Kooperatifinde çalışmaya başlamıştım. Usta ve Agavni e, annemiz de o günlerde Amerika'dan yeni dönmüşlerdi. İşte 1953'te evlenmişler, 47 yıl acı tatlı birçok şeyi paylaşmışlar. Agamnia yani anneyi 2000 yılında kaybetmiştik. İşte sadece Hrant dinki değil, bana da annelik yapmıştı. Yani ben de azemi yoktur. Yaklaşık dört yıl kooperatifte çalıştım ve hemen her anım usta ile birlikte geçti. İşte çoğu zaman evime gitmez. Kooperatifin bir arka sokağında kilisenin evlerinden birisinde oturan ustanın evinde kalırdım. Ne yazık ki kooperatifi 1990 yılında kapatmak zorunda kaldık ve işte bir tarihe de son noktayı koymuş olduk. Bugün aynı yerde <gülüyor> Diyasa Market var. Usta unvanı yani marangozluktan kalma bir unvan gibi görünse de işte sadece Sarkis amcanın ustalı bundan ibaret değildi. İşte 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye İşçi Partisi Eminönü ilçesinden başlayarak birçok insanın hayatının, siyasetinin de ustası oldu Sarkis Çerkezyan. Eminim dostlarının, yoldaşlarının usta ile ilgili anlatacağı çok şey vardır. İşte benim onunla geçen 23 yılı, yılımı bir saatlik programasıdır. ...pek de kolay değil. Husta Çağı'nın tanığı bir insandı, bir Anadolu bilgesiydi. Ee, yaşarken Ragıp abi, yani Ragıp Zarakoğlu ve sevgili arkadaşımız Yasemin Gedik... ...ki şimdi Fransa'da yaşıyor. Usta'nın yaşam öyküsünü Dünya Hepimize Yeter kitabında derlemişlerdi. Fotoğrafların da yer aldığı bu kitabı belge yayınlarından veya kitapçınızdan... ...istemenizi ve muhakkak ok okumanızı öneriyorum. Yine 2009 yılında fotoğraf sanatçısı, belgeselci arkadaşımız Deniz Koçak ustayı anlatan bir belgesel hazırlamış, hazırlamıştık ki fakat ne yazık ki yani bu belgeseli ustanın sağlığından ona izlettiremedik. Ustayı Meryem Ana Kilisesi'nin morgunda yıkanırken en son görendi. Deniz'le ikimiz olmuştuk. İşte oğlu Gazaros bizden rica etmişti. Yüzü hala gözlerimin önünde. O an ne çok şey geçmişti aklımdan, gözlerimin önünden. Belgesel kum kapıda çekildi. İşte ustayla yapılan söyleşiler ve arkadaşlarının, yoldaşlarının ona dair anlattıklarıyla zenginleşen bir belgesel oldu. Bu belgeseli de Deniz Koçak arkadaşımızdan edinebilirsiniz. Deniz'e elektronik posta adresinden yazabilirsiniz. Ben adresi buradan okumak istiyorum. denizkocakfoto.com denizkocakfoto.com Bugün programda ustanın çeşitli dönemlerde yapılan ses kayıtlarından... ...ve belgeselde yer alan konuşmalarından seçtiğim kayıtları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir de tabii usta için seçtiğim şarkılar var. Onları dinletmek istiyorum. Şimdi bir şarkıyla programa devam edeceğim... Geçen hafta Aşık, Açık Yeşil programı tatildeydi. İşte programda Ümit Şahin ve Ömer Madra'nın Şili'li Halk müziği sanatçısı... ...Rolando Alarkon'dan seçtiği şarkıları dinlemiştik. Bugün de usta için ve elbette şu saatlerde... ...son yolculuğuna uğurlanan arkadaşımız Cüneyt Cebenoyan için... ...ben de Rolando Alarkon'dan seçtiğim şarkıları dinleteceğim. İlk şarkı İspanya İç Savaşı'nın simgesi olan Ay Carmela şarkısı. Aslında bu şarkının tarihi çok daha eskilere gidiyor. İşte 19. yüzyıldan kalma bir gerilla şarkısıymış bu şarkı. Napolyon'un ordularına karşı savaşanlar tarafından söylenilmiş. Yani 1800'lü yılların başında. Zaman içinde gerilla ruhunun tekrar uyandığı İspanyol İç Savaşı'nda Franco'nun ordularına karşı savaşanlar tarafından sözleri değiştirilip işte yeni savaştaki kahramanlıklara uyarlanmış. Şarkı 15. Tugay için söylenmiş. E, karşımızdakiler zengin ve silahları var. E, bizim ne uçağımız, ne tankımız ve ne de topumuz var. Bizde yürek ve sevgi var. Kazanacağız diyor. Şilili müzisyen Rolando Alarkon'dan dinliyoruz. Ay Carmela <gülüyor> la quinta brigada viva la quinta brigada, rumbalar, rumbalar, rumbalar. La quinta brigada rumbalar, rumbalar, rumbalar. que nos cubrirá de glorias ay Carmela ay Carmela que nos cubrirá de glorias ay Carmela ay Carmela luchamos contra los moros rumbalar, rumbalar, rumbalar. luchamos contra los moros luchamos contra los moros Mercenarios y fachistas, ay Carmela, ay Carmela Mercenarios y fachistas, ay Carmela, ay Carmela El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del héroe rumba la rumba la, rumba la, la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras rumba la rumba la rumba la. Ya las fuerzas invasoras rumba la rumba la rumba Buena paliza le dio ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio ay Carmela, ay Carmela. De Granada, rumba la, rumba la, rumba la, en los frentes de Granada, en los frentes de Granada, no tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela, no tenemos días lunes, ay Carmela. Hay Carmela. Días martes rumba la rumba rumba rumba rumba rumba Aras Yayıncılık birkaç gün önce yani 3 Ağustos'ta sosyal medya hesaplarından Sarkis Usta için kısa bir anma metni paylaştı. Metin şöyle diyordu, Konya Ereğli'den sürgün edilen ailesinin ölüm yolculuğu sırasında Suriye'deki meskene yakınlarında doğdu. Tüm insanların ve halkların özgürlüğünü, özgürlüğü idealine inandı. İşte zor zamanlarda Marangoz Atölyesi'nde sosyalist yayınların basılması, ve saklanmasını sağladı. 1915'te katledilen şair Taniel Varujan'ın pek çoğunu ezberden okuduğu şiirlerini çok sevdi. Paylaşmaya, derkenlığa inandı. Özhişam Öksün adında bu yüzden dünya hepimize yeter koydu. E, usta dünü anlatırken derdi ki, işte geçmişi anlatsam yalancı derler, bugünü anlatsam dilenci derler. E, babası varlıklı bir insandı ve işte babasının son günlerinde bir paket tütün alacak parasının olmadığını söylerdi. E, şimdi isterseniz Sarkis Usta'nın sesinden bu varlık yokluk hikayesine iki örnek dinletmek istiyorum. Oradan... Muacirlikte gelirken Adana'ya geliyor, Fransızlar var. Gitmiş mağazalara bakmış, tanımadı adamlar oturuyor. Gitmiş bir genç bir çocuk, Ermeni. Bir şey alışveriş yapmış. Demiş ki, oğlum demiş, bu mülkün sahibi kimdir demiş. Neydi şimdi ya? Gövdereli oğlu isminde bir Ermeni isim veriyor. Kaç para oturuyorsun demiş. Çocuk da bozulmuş. Ya aldığın biri ne kim? Demirin kilosunu soruyorsun böyle. sana ne demiş. Babamı testlemiş. Babam dedim ulan pezime gövdereli olduğunu ben ne yapayım. Mülkün sahibi bildiğin. sen de terbiyesizlik ettin seni çıkaracağım. Demiş. Çocuk da yeni evli kalkmış gitmiş erkence kapatmış. Kayınbabası oğlum demiş bu saatte gelmesin olayı anlatmış. Hah demiş işte, o şeyin sahibi odur. Neyse akşam aldık diyor, bir de baktık diyor, otele bir tepside baklava yaptırmış. O çocuğu getirdi, özür dile etti. Mağazalara kiraya verdik diyor, çıktık geldik parayla. Şimdi o mağazalar, Yasemin Gedik kitabı hazırlayan Adanalıdır. Ona söyledim ben. Gitti gördü, sanki oralara para mı getirdi dedi. 32 senesinde Adana'da Arminak Bezirciyan isminde bir Ermeniye vekalet verdi. Dava açıldı. Bir de çiftlik. Mahkeme e, tapu kayıtlarından bu mülklerin babama ait olduğunu Tespit etti Ama gerekçe olarak İçişleri Bakanlığı'nın bugün mülklerin teslim edilmemesi sosunda emir var gerekçesiyle davayı reddettiler. O da olmadı. Üç tane kiralık katil gönderdiler. Ereğli'ye babam elde Karaman'dan sürüyorlar. Ereğli'de biz kaldık dedi. E, Halılarımız vardı. Canlı üzerine iş yapardı. Bütün natürel renklerde dokutmuş halılar vardı balyaların. Onu da Müftüca Adem Efendi'ye komşumuz bıraktığında gelin. Biz de bıraktık geldik. Ereğli'ye geldik. Babamı oradan da sürmüşler. Orada kaldık. Ereğli'de kaldık. Gün geldi. Ablam büyüdü. Şama gelin gidecek. Babamın da imkanı yok. Anneme annem dedi ki gideyim şimdi Müftüden dedi hocadan şu halılardan iki tane isteyeyim de koyalım dedi, utanmazlığı ele almış dedi, gitme dedi ama annem yine gitti bir kadınla beraber, bir gece evinde misafir olmuşlar, demiş ki hoca Kerimen demiş, o zaman ablamın adı Mine verdi ee, gelin olacak demiş, bizimkinde durum belli, şu hallardan bir iki tane ver de çeyizine koyayım deyince, vallahi hiç öyle bir şey yapacak durumda değilim gerekçe. Amcamın ona borcu varmış. Amcam da o zaman Hatay'da, o zaman Hatay bizde değil. Çıklık geldi. Gün geldi, Hatay bizde geçince amcam geldi. Ben hiç görmemiştim amcamı. Ben de hastaydım o zaman, ülser olmuştum. Neyse oturdular böyle konuşurken. Annes kardeşim dedi, bizim müftüye borcumuz var mı dedi. Allah Allah. Ne borcu ya dedi. Varsa onun bize var borcu dedi. E ama böyle borcum varmış deyince ata bindi gitti. Karavanda bir hanımız vardı böyle şadırvanına. Yetmiş var ya eski tanıklar hepsi gelmişler. Demiş böyle böyle müftü haber göndermiş. Amcam karavandan gidesiye kadar müftü ortaya çıkmadı. Kumkapı'da İki kişi tavla oynuyor. Birisi birine dedi ki, ''Aa işte bu da senin hemşerin'' dedi. Beni gösterdi. Çocuk şöyle baktı bana, ''Neresin? Karamanlı mısın? ''Kimleri tanırsın Karaman'dan?'' Ben kimseyi tanımam Karaman'dan da işte bir müftü, müftüyü biliyoruz. ''Müftüzade Ahmet Efendi'' Ha halıcı müftüyü mü?'' dedi. ''Niye halıcı diyorsun?'' dedim. O meşhur dedi Karaman'da. Evine gelirsen kapının arkasından tavan arası aralar, halı döşerek. E i̇şte halının sahibi biziz dedi. Açık Radyo 94.9'da Babil'den sonra programında bugün Aramızdan ayrılışının 10. yılında Sarkis Çerkez yanı sevgili Sarkis ustamızı konuşup onun sesini ve onun için seçtiğim şarkıları dinliyoruz. Sarkisusta yaşadığı günlerin de canlı tanığıydı. İşte varlık vergisini 6-7 Eylül olaylarında yaşadı. Şimdi o günleri yine Sarkisusta'nın sesinden dinliyoruz. Varlık vergisi çıktığı zaman işte ben iyi hatırlarım Aşkale'ye gönderdiler onları ee, kış günü herkesin Malını, mülkünü aldılar elinden. Bir aile insan Fakirleşti Varlık vergisinde Öyle İnşallah böyle şeyler bir daha olmaz diye diyesim geliyor. Aşkale Heriflere şu Sirkez'de, Mirkez'de bir sürü hanlar vardı. Hepsinin isimleri vardı. Çoğu da o hanların sahipleri Ermenlerdi. Hepsi alındı ellerinden. Şu emniyet var ya Sirkeli'deki. Sana sargan. Sana o. Erzurum'da Sana sarganlardan e, öyle bir aile var Sana ailesi. O han da onların şeyleriydi. Gün geldi. İsmet Paşa'nın bir akrabası vardı onun içinde oturan. Velhasıl sana sargandır. O da Ermeni mülk. Hepsini ellerinden aldılar. Sen 55, Yedikule'de oturuyorum, Genç Ağa Caddesi. Oranın alt katında Kum Kumkapı'da dükkanım var. Bütün vilayetlerde mitikler yapıldı. Yutuklar atıldı, radyolar bangır bangır bağırdı. Palikar'a geliyoruz, meliyoruz havaları falan filan böyle bir kamuoyu oluştu. Bir de akşam gazeteleri Atatürk'ün evine Selanik'te bomba atıldı dedikti. Zaten bir kamuoyu oluşmuş böyle, Palikar'a geliyoruz havalarından. Ben Kumkapı'ya geldim. Baktım köşe, bizim üstünde Demokrat Parti vardı Tevfik Bey dükkanın üzerinde. O da meydanda halkı tahrik ediyordu. Kaçtık Samatya'ya gittik, yedi kuleye taşınmışım. Onlar da yazlığa gitmişler, Florya'da üst katta, biz aşağıda oturuyoruz. Daha küçük oğlum yok. Her gün de radyolarıma diyorlar, köşe başında da yani pat küt başlamış filan. Anam dedi ki ne o ya yine bunlar kudurdu mudurdu gibi ama sus kes desin dedim filan. Hemen bir bayrak mayrak uydurduk. Bir Nezdet arkadaşım vardı, o da beraberdi. O intihar ediyor çocuk. Neyse, ama yabancıyım yani yeni taşınmışım. ya mahalleli beni tanımıyor. Tek şeyim bu. Sandalye koydum, pencereyi açtım, bayrağı astık. Kapıda oturuyorum, bir de şöyle bir şeyim var, onu da koydum burama. Çaresi kalırsam bir şeyler yapacak. Çünkü ya kıza da saldırmaya başladı. Öyle bir şey olursa kapıyı kapatacağım. İçeride işlerini bitireceğim. Niyetim öyle. Kırdılar döktüler, kırdılar döktüler, kırdılar döktüler. Kapının önünde oturuyorum filan. Üç kişi geldi. Bizim kar, evin önünde şöyle konuşurken bir tane sarkıp sarışın. Onlara bir şeyler yapabiliyor. Bizim evi gösteriyor. Anladım. O sentin adamı. Hristiyan evlerini gösteriyor. Bir kere de pat küt başladı mı başa çıkamıyorsun. Hemen gittim elini omuzuna koydum adamı. Şöyle bir baktım ne o dedi? Şu üçünüzün arasındaki konu bu evdir. Ne? Bu evin sahibi Ermenidir. Şu üst katta oturur. Kendisi şimdi yazdıklar. Ama dedim bunu size hatırlatıyorum aşağıda ben oturuyorum. Sen kimsin diye soramadım. Gittiler. Bir genç geldi, aradan epey geçti. O da böyle bakıyor yine. Ne bakıyorsun lan dedim. Aşağıda ben oturuyorum. O da gitti. <gülüyor> Anneme dedim, sen de Müslüman karısı gibi beyaz bir yazma bağlı başına. Karıya da dedim rahmetli sen çocuğu al, yukarı kata çık gözükme. İşte tengin gidiyor böyle. Kırdılar, döktüler, karşıdan Kadınlar çığlıklarla kaçtılar bu sokağın içine, Rum kadınlar filan falan Aşağıda bir inşaat vardı bir Rumun hemşe. Ameliyeler binayı tabanına kadar söktüler. Neyse, akşam gece saat bir o yedi kuleye giden kiliseyi ateşe verdiler. Kıvılcımlar bizim oraya doğru geliyor. Sinirler gergin, sakin olmak durumundasın. Ve baktık düdük sesleri köşe başından askeriye müdahale etti. Kahve fincanı elimde, yağmacılar da topladım yanıma böyle. Onlara da işte anam kahve pişirdi, bizim ev girilmez oldu bir defa artık. Böyle oldu ki. Yağmacılar kimin koltuğunun altından makine kafası, kimisinde kaldı kimisinde bilmem ne. O yana boyuna kaçışmaya başladılar. Bir işte şaşırdı, bizim evden içeri giriyor. Çıkılan lan dedim artık, o nereye giriyorsun. O da şaşırdı, şimdiye kadar bize kahve içiyor, bu bizi kovalıyor gibisinden. O da gitti. Bir yüzbaşı geldi, üç tane askerin. Kahve fincanı elimle. Delikanlı, tebrik ederim sizi. Kahvenin tadını çıkaracak, tam zamanı iyi seçmişsin. Her Türk sizin gibi olmalı. Ama artık askeriye müdahale etti. Lütfen kahvenizi içeride için. Aa, Türk subayına saygımı sonsuz falan hikayelerle geliyor içeri ama bina başıma yıkılıyor. Biliyor musun hem, hem öfkelisin hem üzüntülüsün hem de sakin olmak durumundasın. Allah sonra ve o gün dedim dünyada başka yerler var ki orada çocuklar başlarını yastıklarına koymuşlar. Hiçbir tehlike duygusuna kapılmadan huzur içinde ölmüşmüşmüş o yıllara öyle bir mükemmel ülkenin... 68 kuşağı gençlerinin de ustasıydı. İşte Türkiye İşçi Partisi Eminönü İlçe Örgütü üyesiydi ve aynı zamanda işte illegal TKP'nin örgütlenmesinde bir taraftan yürütüyordu. O günleri yine Usta'nın sesinden dinliyoruz. Türkiye İççi Partisi Mehmet Ali Aybar, Eminönül ilçesi Beyazıt'ta bir Nihat Balyoz vardı eski komünistlerden. O benimle ilişki kurdu. Ondan sonra Mehmet Ali Aybar da polislerin ekonomi politiğini Eminönül ilçesinde okunmasını yasaklamış. Eyüp Turan Fırıldak diye bir adam var. O da genel merkezin casusu. Yerel toplantılarımızdan haber götürür. E onu okuma, bunu okuma, onu yasak. Ben ne biçim solcuyduysa. İşte ben o zamanlar hatta çocuklar o Haydar Kutlular, Ragıplar, Ayşe Nur Zarakolu, hepsi o zaman üniversite öğrencisi istifa etmeyi düşünüyorlardı. Dedim, ya durum bakalım, her şey bitmedi. O zaman biz onlara gerekli malzemeleri sağladık. haremde ev tutuldu. Orada o çocuklar eğitildi. Yani bir şeyler yaptık yani, gücümüzü. Herhalde insanlar bunları unutmadılar ki hala. Açık Radyo 94.9'da Babil'den sonra programında bugün aramızdan ayrılışın 10. yılında Sarkis Çerkezyan'ı Sarkis Usta'yı konuşup onun sesini ve onun için seçtiğim şarkıları dinliyoruz. 10 Şubat 1969'da Amerikan 6. filosunu protesto eylemlerinde de yer almıştı Sarkisus'ta. Usta. İşte anlatırdım Eylemden sonra Dolmabahçe stadından yukarıya Taksim'e doğru yürürlerken futbol maçı izleyen kalabalıktan birilerinin el hareketi yaptığını <gülüyor> gülerek anlatırdı Usta. Bugün de Türkiye'de Amerikan karşıtı geniş bir kamuoyu oluştu ama değişen pek bir şey de yok aslında. Yani egemen kapitalist sistem ve onun lideri ABD artık sadece tanklarıyla, toplarıyla, gemileriyle değil, para hareketleriyle bütün yeryüzünde bir savaşı sürdürüyor ve bedelini yine yoksul insanlar ve doğa ödüyor ne yazık ki. İşte Doğu Akdeniz'de süregelen bir enerji kaynakları paylaşımı mücadelesi var, izliyoruz ve insanlar henüz fosil yakıtların bütün yeryüzü için nasıl bir tehlike olduğunun farkında değiller. Yani ekolojik yıkım, kimsel bozulmalar, yer yüzünün ve üzerinde yaşayan tüm canlılar için yeni bir yok oluşun ip uçlarını taşıyor ve Doğu Akdeniz'deki enerji paylaşımı olayına geniş bir kesim sadece bir ulusal mesele olarak bakıyor ve yarın bu bölgede enerji kaynaklı bir savaş gündeme gelirse yani yine yeşiller ve benzeri gruplar dışında tek sıra halinde bu savaş kararına arka çıkılacaktır diye tahmin ediyorum. Umarım bunları yaşamayız. Programa yine bir Rolando Alarkon şarkısıyla devam etmek istiyorum. Si Somos Americanos. Americanos Somos hermanos señores Tenemos las mismas flores Tenemos las mismas manos Si somos Americanos Seremos buenos vecinos Compartiremos el trigo Seremos buenos hermanos Bailaremos marinera Respaldos a, a Santa, Santa y Son. Son. Si somos Americanos Seremos una canción Si somos americanos, seremos una canción Si somos americanos, no miraremos fronteras Cuidaremos las semillas, miraremos las banderas Si somos americanos, seremos todos iguales, el blanco, el mestizo, el indio, y el negro son como tales. Bailaremos marinera, respaldos a samba y son Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Sarkis Usta'nın e, benim için en inanılmaz tarafı içinde taşıdığı çocuğu yaşadığı her şeye rağmen hep korumuş olmasıydı. Yani müzik bir tarafı vardı ustanın. İşte kum kapıdaki evinde camın içinde oturur. İşte diş hekimi oğlu o annesin kum kapıdaki muayenehanesinden getirdiği enjektöre doldurduğu suyla camın önünde oynayan çocuklara perdenin arkasından su sıkardı. İşte günlük güneşlik bir gün ve gökten su damlaları düşüyor. İşte perde kapalı. Ustayı görmüyor çocuklar ve bu duruma anlam vermeye çalışıyorlar. Usta kız kız gülerdi. Ustanın bir de kapalı çarşı esnaflarından ilhami ve Müfit'le aralarında geçen bir olay var ki, onu da şimdi ustanın kendi sesinden dinliyoruz. İlhami diye bir olan. ona ona onun dükkanını yapıyordum. Şöyle İçgen bir da Kapalı çarşıda. Onun da komşusunda bizim bir arkadaş vardı. Onun dükkanı vardı. Onun da yanında çalışan bir müfit vardı. Şimdi Feriköy'deki pasajda. Sevim. Terlikleri. E, i̇şi de ucuz almışım. Bunlar da ben de dalga geçiyorlar biliyorlar uzun Ben de iş iş yoktu da ucuz da aldık yani yaparken falan dedim. Her tarafı söktüm yeniden yaptım. Döşemeleri filan. Şurada da şeyin arasında, potrelin arasında bir kağıt parçası <gülüyor> sararmış yazısız bir kağıt. Ben tuttum, eski harfleri biliyordum ben. Paraları altın olarak döşemenin 50 santim altına gömdüm filan diyerek bir yazdım. Şöyle bakayım ne o dedi? Vallahi dedim bu Müslüman dükkanlarında belli olmaz, ayet filan bir şeyler olur. Bir yazı var dedim, ver bana dedi. <gülüyor> Paraya da korkunç sıkıntısı var yani, onu da biliyorum. Aldı. Birkaç dükkanı öbür taraftan ufak te, ufak bir sehpada oturan bir yaşlı bir adam gözlüklü. Şu çenesi böyle oynar akşama kadar. Aldı ona götürdü. Aa, bir de baktım İlham'ın kulaklarına kadar kızarmış. Geldiler o müfitte beraber. Ne var dedim, ne vardı hayrola dedim, bir şey yok dedi. Ondan sonra... Dedi ki, bu döşemeleri söktün dedi, sonradan çakılmış bir yer var mıydı dedi. dedim bunlar zokayı yemiş. Vallahi zannederim dedim, şuralarda vardı öyle bir şey dedim. Ne dedi, o dedi, babasının adı da Ahmet'ti. Altına da imzayı Ahmet attım. Böyle böyle dedi, vay anasını görüyor musun dedim, bak. Para sıkıntısı da çekiyordun dedim. Hızır nasıl yetişti sana filan. <gülüyor> Neyse sökelim dedi. Yok dedim olmaz çarşı duydu. Yarın bir gün dedim hazine derler. Yüzde yirmisini sana verirler. Geriye alırlar giderler. O da en enayilerin aklına. Ben şimdi her gün oradan geçerken hemen beni yakalıyorlar. Çay mı kahve mi bilmem ne mi filan. Ne kadar devam etti bilmiyorum ama bir gün geçerken ilham yok ama müfit açık. Gel ya abi çayımızı iç filan dedi. Ne oldu dedi. Bekliyoruz dedi sen dedi. Neyi bekliyorsun dedim. dedi altınlarını dedi. Ben yazdım. Ne? Hemen bir kağıt verdi bana. Yazdılar dedi. Ben Arapça yine yazdım onları. Ne yaptın dedi, ne yapmam lan dedim, akşama kadar dalga geçiyordun. Efendim. Bu da onun kancı. Yıllar sonra usta İlhami'nin izini bulmuş İşte İlhami abi Almanya'dan dönmüş ve Ortaköy'de Köy'de bir meyhane açmış İşte aradım adresini buldum İlhami'nin yeri diye bir meyhane Bir hafta sonra kooperatiften çıkıp Ortaköy'ün Köy'ün yolunu tuttuk İşte usta kapıdan girdi İlhami, İlhami abi önce onu tanımadı Usta o İlhami altınları çıkardım ve meyhaneyi de açtığına ha? Hayırlı olsun <gülüyor> dedi ve o an ip koptu İlhami abi de işte müşterilere dönüp işte o Sarkis, bu Sarkis dedi ve ustayı kucaklayıverdi. Bu hikayeyi herkese anlatmış İlhami abi. İşte geç saatlere kadar oturmuştuk. O gece bizi Kumkapı'ya, ustanın evine, arabasıyla İlhami abi bırakmıştı. Sonra onun da öldüğü haberini aldık bir gün. E bugün de Babil'den sonra programının sonuna geliyoruz. İşte bugün 5 Ağustos 2009'da son yolculuğuna uğurladığımız Sarkis Çerkezyan'ı sevgili ustamdan bende kalanları zamanım el verdiği ölçüde anlatmaya çalıştım. İşte usta hepimizin hayatında derin izler bıraktı ve gitti. Onu henüz tanımayanlara tekrar iki önerim olacak. İşte belge yayınlarında çıkan Dünya Hepimize Yeter kitabını okumanızı öneriyorum. Bir de yine ustayı 2009 yılında fotoğraf sanatçısı belgeselci arkadaşımız Deniz Koçak... Ustaya anlatan bir belgesel hazırlamıştı. İşte Yaşam Marangozu adıyla yayınlanan bu belgeseli de mutlaka izleyin derim. E, bu belgeseli Deniz Koçak'ın elektronik posta adresine yazarak edinebilirsiniz. Adresi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. denizkocakfoto.com denizkocakfoto.com Sarkis Çerkezyan, sevgili Sarkis ustamız gideli 10 yıl oldu. İşte yaşam öyküsünde de anlattığı gibi insanları sevmesini annesi Rusyaktan öğrendi ve bu büyük öğretiyi bizlere taşıdı, emanet etti. Aradan 10 yıl geçmesine rağmen ona olan özlemim hiç bitmedi. İşte her geçen yıl artarak da devam ediyor. Eksiliyoruz geçen gün Arkadaşımız Cebe, Cüneyt Cebenoy'nı kaybettik. Dün de Türkiye İşçi Partili ağabeyimiz yayıncı Işıtan Gündüz'ün vefat ettiği haberini aldık. İşte yaşadığımız sürece hayatımızı güzelleştiren, zenginleştiren bu insanları unutmamak, unutturmamak, uğruna mücadele ettikleri... ...değerleri savunmak, güzelden, doğrudan, sevgiden yana olmak herhalde bize düşen yegane görev diye düşünüyorum. Sarkis Çerkezya'nın, Cüneyt Cebenoya'nın, Işıtan Gündüz'ün ve bugün aramızda olmayan bütün insanların devirleri daim ruhları şad olsun... Program destekçim, sevgili arkadaşım Aynur Yılmaz'a ve yayını sizlere ulaştıran sevgili arkadaşım Selahattin Çolak'a çok teşekkür ediyorum. E, programı bir şarkıyla kapatmak istiyorum. E, Yunanistan'dan bir ses, e, Yorgos Dalaras ve arkadaşlarından dinleyeceğiz. E, bu şarkıda gitarist e, Alde da yer alıyor. Hastasiyempre. Haftaya 13'te Açık Radyo'da Babil'den Sonra programında yeniden buluşabilmek dileğiyle hepinize iyi bir hafta diliyorum. Esen kalın. altura donde el sol de tu bravura le puso cerro a la muerte Para verte aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante llegará que la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante que va Amor revolucionario, que conduce a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la Clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. adelante como junto a ti seguimos y confide el te decimos hasta siempre comandante aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante llegue va Pabil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay